212, numaralı konu, Hazreti Huzeyfe'nin sözleri, evet, küfe halkından bir kişi Huzeyfe bin Yemin, ay Eba Abdillah, siz Hz. Peygamber'i gördünüz, onun sohbetinde bulundunuz değil mi, diye sordu, Huzeyfe evet ey yeğenim, deyince o şahıs bu kez siz o sıralar ne yapıyordunuz, diye sordu, Hazreti Huzeyfe de olsun ki o zamanlar biz var kuvvetimizle çalışıyorduk, cevabını verdi, bunun üzerine o kişi şunları söyledi, yemin olsun ki eğer biz Hazreti Peygamber devrinde yaşayalım, Çamış olsaydık onun yaya olarak yürümesine izin vermez, onu omuzlarımızda götürürdük dedi. Hazreti Huzeyfe buna şu karşılığı verdi: "Ey yeğenim, Allah'a ent içerim ki biz Hazreti Peygamberle birlikte Hendek savaşında bulunduk. Bir taraftan korku ve soğuk, diğer taraftan ise acı ve susuzluk bizi çepçevre kuşatmıştı.